Allahü Teala, fi Aziz, Huda furkan Hemen İla rızasını almak için yemeği, içmeyi eden ve Allah'ın davetine icabet edip Allah'ın beytinde toplanan. Ve Allah'ın rızasını bekleyen aşık sadıklar. Tuttuğunuz orucun mükafatını yakın bir zamanda göreceksiniz. Allah sizleri sofrayı Muhammed'de Habibi'nin sofrasında oturacak. Ve arşının altında size ziyafet verecektir. Bunu size müjdeliyorum. Diyecek ki uzun günlerde sıcak günlerde... ''Eyya muhaliyye de oruç tuttunuz, yemediniz, içmediniz, rızam için benim, şimdi gelin, benim habibimde aynı sofrada oturun, benim ziyaretimde bulun.'' diyecek. Bunu size müjdeliyoruz Müslümanlar, oruçlanlara söylüyoruz. Ramazan, allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Ramazan ismi, Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Hem ayin ismi, hem de Cenab-ı Hakk'ın kendi isimlerinden bir isim. Bu ismi bu aya Cenab-ı Hak tansiz etmiş vermiştir. Şöylemiştik. Recep ayı cenab Hakk'ın zat-ı uluhiyetine isnat ettiği şehr-i muazzam büyük bir ay idi. Şaban-ı şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ihsan olunan bir ay idi. Ramazan da ümmeti Muhammed'e bahşi idi. Evvel rahmet, ortası mağfiret, ahırı cehennemden azad olmak. Kadir'e kadar her saat başı, her dakika başı binlerce ve yüz binlerce Ümmet-i Muhammed'den af olup her an, her saniye başında yüz binlerce Ümmet-i Muhammed'den birçok kimse yani cehenneme girmesi farz iken ve bunları Cenab-ı her an Mevliye kadara kadar her an, her saat başı binlercesini cehennemden azal eder. Hele iftar vakti olduğu vakitte sofranın kenarına oturup boyunları bükülmüş, yüzler sararmış, kalp Allah'ın sevgisinde, dil Allah'a zikretmekte. cenab bak, meleklerine ibadıdır. Ben Adem'in yaratacağım vakitte de bana demiştiniz ki Adem, da fesada verir, kan döker demiştiniz. Bak halbuki onlar bana ne kadar mutluyeler. Benim emrimle yemeği içmeyi terk ettiler. Benden için emir bekliyorlar. Ve o anda, o anda, o anda, kul ile Allah arasından perde kalkar. 70 bin hicap vardır. Bu hicap seni bildiğin pencere perdesi değil. Manevi bir hicap perdesi 70 bin perde. İftar vaktinde bu perde kaldırılmıştır. Hatta Cenab-ı Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya velem maca Musa aliyyi katena ve kellemuhu rabbuhu. "Kala Rabbi inni anzul ileyke fi beni alın Turuna benden konuşuyorsun." Mübarek cemalin de bana gösterdiği vakitte Hazreti Allah'a buyurdu ki ya Musa şu anda seninle benim aramda yetiştireyim perde var. Ümmeti Muhammed'e, Muhammed'imin ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem bana bir ay vereceğim. O iftar vakti olduğu vakitte aramızda perde kalmayacak dedi. Ne dua edilirse Allah kabul eder. Çünkü sırf rahamettir. Kadir'e kadar her saat başı nara vacı olmuş sevaptan yüz binlerce adam affolunur. Tabi Allah'a seven, Allah'a itaat eden, Habib Muhammed'ine gönül verenler ve hak yoluna baş koyanlar Allah'a mutlu olanlar buna istifad edilirler. Allah'a karşı asi olan Allah'ın rahmetine kalmıştır işi. Kadir olduğu vakitte Kadir o vakit her saat başı o güne kadar affolman, mağfirete layık olan zebatın adedince allah Teala kulları mağfiret eder. Ve oruçla geçiren ve geceleri ihya eden teravihsinin namazını kılan bir mümin, bayram sabahına eriştiği vakitte anasından doğduğu gibi tertemiz paki olur. Doğan çocuk nasıl masum burcuna öyle olur. Yalnız kul hakkı müstesnadır. Efendiler kul hakkına çok dikkat ediniz. Alnın secde çürüşe, dizlerin devenin dizleri gibi nasıl tutsa, tahiyatta ve secdede kul hakkı varsa güçtür. Aman kul hakkından kaçınınız, aman kul hakkından kaçınınız, aman kul hakkından kaçınınız ve kafir hakkından ve hayvan hakkından ve kul hakkından kaçınınız. Kul hakkı müstesnadır. Allah ile olan bazı suçlar vardır. Allah onları affeder. Hatta Fahri sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize göstermiştir. biz i sormuş. Kime vurduğumsa gelsin işte burada ortadayım gelsin bana vursun. Kimden aldımsa gelsin benden alsın. Bu kim bu? Rahmetelil âlelumun peygamberimiz. Bu şekilde bize ilan edip de talip etmiştir. Kul hakkında kısılmak lazımdır. Haramzadeli açık gözlük diye halkı kandırmak. Bunlar insan olana layık olan şeyler değildi. Açık gözlük Allah yolundan yürüyen. Sırat-ı müstakimde sabit olan Allah'a vursa kişidir. Açık göz adam odur. Sahtekaların evveli tatlı, nihayeti acıdır. Hem maddi hem manevi böyledir. Onun için Ramazan geldi, Allah bize bir temiz elbise giydirecek. Artık onu kirletmeyelim, hakkında bulunalım ve Allah'ın emirlerini seve seve yerine getirelim. Nehilerinden Allah'tan korkarak kaçınalım. Şimdi Müslümanlar, bütün kitaplar yani Tevrat ve İncil ve Zebur ve Kur'an, sana diyorum Zebur yalnız hariçtir. Tevrat ile İncil ve Kur'an-ı Mübin Ramazan'da nazil olmuştur. Hazreti İbrahim Halilullah'ın suhufu da Ramazan'da. Birçok embiyanın kitapları da Ramazan'da nazil olmuştur. Bu ay Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an Allah'ın bir ipidir. Bir ucu kullara sarkıtılmış, bir ucu Yedullah'tadır. Kim ona sarılırsa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 Yaklaşma Ramazan'da oluyor, Ramazan ayında. Onun için bunun kader kıymetini bilelim. Aşikara isyan etmeyelim. Bazı tutmayan kardeşlerimiz var, oruç tutmuyorlar fakat aşikara böyle yok. Bu hiç bu doğru değildir? Ya komşumuz bir Hristiyan olsa, yahut ladini olsa, dinsiz yani olsa, ölüsü olsa, insan insansa, burada radyosunu açıp onun matebine karşılık burada şarkı dinleyemez. İnsansa ama. İnsan sırasında hayvasa bir sözümüz yok tabi. Öyleyse bir mümin oruçlu günün onun karşısına bir adam bir defa bırak günahını adab-ı muhaşeretten bir haber bir kişidir. Tedris manasına gelir yani. Papa bile, Papa bile ilan etmiş de Müslümanların orucuna riayet edilir, sormetkar Hristiyan alemine. Müslümanların orucuna riayetkar olunuz demiş. üç insan bir seferde olsun veya hasta da olsa, şeriatı ona orucun bir yemisine müsaade etse dahi insan bunu gizlemendir edeb bakımından. Cemaati İslamiye'ye karşı, cemiyeti İslamiye'ye karşı. Size bir ufak misal verelim ve dersimize nihayet verelim. Bak Ramazan'a hürmet eden bir kimsenin giriştiği manfred-i ilahiyye sana büyük bir şey ders olsun. Mecusi demek. Müslümanlar mecusi ateş perest ateşi tamam demektir. Allah'a aşık koşarlar yani ateşi taban. Bir Ramazan günü çocuğu o ateş perestinin çocuğu eline ekmek almış sokağa çıkmış. Hemen görmüş o mecusi onu kulağından tutmuş demiş ayıp. Müslümanlar oruçlu git içeride yedirmiş yemeğe ekmeği diyor. Ramazan diyor. Çocuk da ekmeği tabi içeride demiş. Mecusi ölmüş. Bağdat şehrinin ileri gelenleri Mecusi cennete görmüşler. Demişler ki yahu Mecusi cenne cennete girmez. Senin burada ne işin var demiş ki. Ben Mecusi'ydim ölünceye kadar. Ölüm alemine kadar yani. Gargaraya kadar. Tam Melekül Mevd bana geldi. Benim ruhumu kabzedecek. Allah buyurdu ki Melekül Mevd'e onun ruhunu kafir olarak Mecusi olarak kabz etme. O benim Ramazanıma ve müminlerime ve benim Muhammed'imin getirdiği kitaba hürmetkar olduğu için onu imanla göçür. Ruhunu imanla ile Ben son nefeste iman bana nasip oldu. Onun için girdim demiş. Şimdi bunun ters tarafı da var. Daha az ahmaklar da Allah'ın bildiğini ben kuldan niye saklayayım diye. Kendi kendine bir batıl bir mantık bir kıyas yaparlar böyle. Allah'ın bildiğini a kardeşim kullardan saklamasaydık ne ben çıkar burada senin karşı konuşabilirim. Sen de benim karşıma gelip beni dinleyebilirdin yani. Daha açığını söyleyeyim ben sana. Allah'ın bildiğini saklamıyoruz. çıkar pantolonunu, donunuz orada dolaş. Allah biliyor çünkü, görüyor. Bunlar batıl olan şeylerdir, batın batıl fiyaslardır. Namaz kılmaz, niye kılmıyorsun? Benim kalbim temiz, sen kılanlara bakma. Ya dedi kılamadı kılamıyorum, Allah beni affetsin ya Rabbi bana sen namazı kıldır, sevdir, tattır. Allah sevmezse seni buraya almaz bugün. Oruç tutmak sana nasip olmaz Allah'ın oruca ihtiyacı yok. Zahirde sen oruçluyorsun, zahirde namazı sen kılıyorsun. Allah sana oruç tutuyor, Allah sana namaz kıldırıyor. Allah. Batında. Bildiğin gibi değil hadis hasseli, bildiğin gibi. Niye kılmiyoruz? Kalbim temiz. Sen kılamlara bakma, onlar şöyle yapıyor Bir de mümin kardeşlerin hakkında suizandırıp bir takım sözler söylemek. Öyle söyleyeceğimize daha güzeli böyle. Ya Rabbi kılamadım, yapamıyorum. Bana sevdir bunu. Bana namazı sevdir, bana namazı kıldır ya Rabbi. Tevhidin gitti. Söylesene? Kılamlar ne müjde? Kılamlar ne kadar güç kılıyor? Biz yapamıyoruz diye hiç yapamıyoruz? Ya Rabbi ben kötü bir kul muyum ki beni huzurla almıyorsun de Allahu Teala Hazretlerine. Ya Allah'a işte. Ama şimdi bakıyorsun oruç tutmuyor. Niye? Dedim kalbim temiz. kalbin temiz olsun? Ne kadar güzel söylediğin söz. İnşallah böyle olur. Hem kalbin temiz olsun, hem vücudun temiz olsun, hem özün, hem gözün, hem sözün temiz olsun. Daha güzel olur o. Onun için mümin kardeşlerim camilere ve cemaata gidiniz. Gene burada bir şey daha söyleyeceğim. Zekat kendilerine vacip olan zevat. Zenginler Ramazan'ın fakir fukarayın Müslümin'e zekatlarından dersinler ki Onlardan aldığı zekat ile fukara kendilerine yiyecek ve içecek temin etsinler. Daha büyük ecre girerler. Malum insanınız zekat evvela kısım akrabandan fakir olanlara yakın bildiği fakirin hakkıdır. Zengin bir kimse zekat alamaz. Sarıklı hoca da olsa yine alamaz. Fukara olmaz şerah fukaranın hakkıdır. Hemen bunu veriniz. Üç nevidir oruç. Birisi yemez, içmez, cinsi münasebetten kendini korur. Bu avam orucudur. Sen yedi azamdan oruçtur. O kazanacaksın, iyi olacak. Bu üç ile oruç tutmak bu da bir meziyettir ama sen işi ilerlet, yedi ağzınla oruç tut. Hakkın sevmediğine bakma. Hakkın sevmediği kelamı dinleme. Allah'ın sevmediği sözü konuşma. Helal lokmaya ırzına, efetine sahip ol. Gözünle ihanet etme kimseye. Göz oruç tuttur. Kulak oruç tuttur. Ağız, burun oruç tuttur. Kalp oruç tuttur. Kalbine haktan başkasını sokma. Vezlullah ile meşgul ol. İnşallah mükafatını göreceksin, yakın bir zamanda göreceksin. Ya Rabbi, bugün de senin davetine icap ettik, senin mescidine, evine geldik. Bizi buradan boş çevirme. Amin. Hulû olduğumuz Ramazan-ı nişane, nişanı, Jülümüş hakkında nüteyyemini mübarek eyre. Amin. Bütün ay içerisinde senin rızanı tahsil eden, senin emirlerine mutfi olan ve senin emirlerini seve seve tutan Aşıklar Zümresi'ne isimlerimizi kaydet. Amin ve bizi setihlerden, asilerden ve günahkarlardan kılma ya Rabbi. İftar vakti narından azat ettiğin zümreye dahil eyle. Amin. Oruçlarımızı kabul et. Vallahi ve <gülüyor> <yedülüyor> ihtimaşerat